Jack London Goliath Seslendiren Akın Altan Goliath, Davut tarafından bir taş ve sapanla öldürülen Filistinli dev savaşçı. Samuel, 1 17 4, İlk defa Londra'da çıkan Red Magazine dergisinin Eylül 1908 tarihli sayısında yayınlanmıştır. 1924 yılında, tam olarak 3 Ocak sabahında, San Francisco, Gazetenin birinde yayınlanan oldukça tuhaf bir mektubu okuyarak uyandı. Yazı, Walter Bassett isminde birine yazılmıştı. Bu mektubu yazan kişi, hiç kuşkusuz oldukça saplantılı biriydi. Walter Bassett, Rockies'in batı yakasındaki sanayi bölgesinin yöneticisiydi ve ulusun tamamını kontrol eden küçük bir grubunda ünlü lideriydi. Walter Bassett, her gün tıpkı bu mektup gibi akademik tarzda yazılmış pek çok tuhaf mektup alıyormuş ama bu mektup diğerleri arasında çok daha özel bir yere sahipmiş. Walter Bassett bu mektubu çöp kutusuna atmak yerine muhabire yayınlaması için göndermiş. Mektup, Goliath ismiyle imzalanmış ve el yazısıyla Palgrave Adası adres olarak verilmiş. Mektup şöyle. Sayın Bay Walter Bassett, Sevgili Bayım, sizi, sanayinin lideri olan diğer dokuz arkadaşınızla birlikte toplumun mantık temelinde yeniden yapılandırılması konusunda görüşmek ve karar almak amacıyla adama davet ediyorum. Bugün için sosyal evrim amaçsız ve sürekli hata yapıyor. Zaman bir değişim hazırlamakta. İnsanoğlu maddeye hakim olmak için tarih öncesi çağlara ait denizin yüzeyindeki tabakayı canlandırmak için harekete geçiyor ama topluma hakim olmak konusunda henüz bir yeteneği yok. İnsan, bugün büyük oranda hala kolektif aptallığın kölesi. Yüz bin kuşak öncesinde de aynı şeyin kölesiydi. İnsanın toplum karşısında üstün olması ve toplumu akıl sahibi yapmak için iki tane kuramsal yöntem söz konusudur. Bunlar aynı zamanda mutluluk ve gülümsemeyi yakalamak için etkili birer yöntemdirler. Birinci kuram Yaklaşım olarak hiçbir devlet yönetiminin anlaşmazlıkları çözüme ulaştırma konusunda halktan daha mantıklı ya da daha iyi olamayacağını kabul eder. Bu reform ve gelişmenin bireyden kaynaklanacağı anlamına gelir. Bireyler daha akıllı ve daha iyi olmaktan uzaklarsa devlet yönetimi de akıllı ve iyi olmayacaktır. Kısacası devlet yönetimleri ve hükümetlerden önce bireylerin çoğunluğu daha akıllı ve daha iyi olmak zorundadır. Ayak takımı, politik anlaşmalar, feci bir vahşilik ve kara cehalet halkın durumu bu kuramı yalanlamaktadır. Kolektif akıl ve merhametin sözü bile edilemezken tam aksine halk kitlelerini yönetenler en akılsız ve en vahşi olanlar içinden çıkmaktadır. Diğer taraftan binlerce yolcu gemi fırtınaya yakalandığı zaman kendilerini kaptanın bilgeliğine ve sağduyusuna sorgulamadan teslim etmektedir. Böylesi bir durumda işlerindeki en deneyimli ve en bilgili kişi kaptandır. İkinci kuram yine yaklaşım olarak halkın çoğunluğunun piyonu olmadığını kabul eder ve halkın kurulu düzenin tam yükünü taşıdığını söyler. Devlet yönetimleri ve hükümetlerin sadece kendi zayıflıklarının, acizliklerinin ve merhametsizliklerinin temsilcisi olduklarını savunur. Devlet yönetimleri ve hükümetlerin halkın isteklerinin hizmetkarları değil, halkın devletin hizmetkarı olduğunu söyler. Sözün kısası, daima insan kalabalıklarından bahsederler. Devlet yönetimi ya da hükümet kurmaktan söz ettikleri duyulmamıştır, ama bu yönetim onları zorlamaktadır. Bu yönetim her zaman aptal ve korkunç bir canavar olmuştur. Tembel bir kitleden gelen pırıltılı zekanın yansımalarıyla kötü muamele görmüşlerdir. Kişisel olarak ikinci kuram beni daha çok ikna ediyor. Aynı zamanda tezcanlılık ediyordu olabilirim. Vahşi atalarımızın ilk sosyal grubundan bu yana yüz bin kuşaktır iktidarlar birer canavar olarak kalmışlardır. Bugün atalet altında ezilmiş olan kitleler bu duruma hiç olmadığı kadar çok gülmektedirler. İnsanoğlu maddeye hakim olmasına rağmen acı, sefalet ve aşağılama adaleti mahvetmektedir. Bundan dolayı tüm bu olanlara müdahale etmeye ve bir süreliğine dünya gemisinin kaptanı olmaya karar verdim teknik bilgisi olan bir uzmanın zekasına ve geniş bakış açısına sahibim. Aynı zamanda elimde güç var. Sözümü dinletebilirim. Dünya üzerindeki tüm insanlar önerilerimi hayata geçirebilirler ve böylece hükümetlerini neşe kaynağı araçlara dönüştürebilirler. Zihnimde bu şekilde biçimlendirilmiş olan hükümetler, Emirler vererek halkı mutlu, akıllı ve yüce gönüllü yapamazlar ama insanların mutlu, akıllı ve yüce gönüllü olmaları konusunda bir fırsat yaratmış olurlar. İşte ilan ediyorum. Sizi ve dokuz arkadaşınızı benimle görüşmeye davet ediyorum. 3 Mart'ta Enerjan isimli yat San Francisco Limanı'na demirlemiş olacak. Sizden ricam bir gece önce yatın güvertesinde olmanız. Bu çok önemli. Dünyanın önemli sorunları bir süre için güçlü ellerin yönetimine devredilmek zorunda. Benim güçlü ellerimi. Çağrıma itaat etmezseniz öleceksiniz. Tüm samimiyetimle itaat edeceğinize inanıyorum. Ama sonradan vereceğim emirlerin tamamına itaat etmezseniz yine çağrıma itaat etmediğinizi kabul ederek öldürülmenizi emredeceğim. Bir amaca hizmet edeceksiniz. Ve insan hayatına verdiğim değerin bilimsel bir duygusallık taşıdığını da lütfen unutmayın. Gelecekte dünya üzerinde gülümseyerek ve mutluluk içinde yaşayacak olan milyarlarca insanın yükünü vicdanımda her zaman taşıyacağım. Toplumun sizlerle birlikte yeniden yapılandırılması dileğiyle. GOLYAT Bu mektubun yayınlanması yerel düzeyde bile bir eğlence olarak algılanmadı. İnsanlar bunu okuduklarında birbirlerine gülümseyebilirlerdi. Ama bu mektubu yazan kişinin erdemli bir tartışma yapmaya hiç niyeti olmayan, saplantılı biri olduğu açıkça ortadaydı. Sonraki sabaha kadar hiç kimse ilgi göstermedi. Associated Press Ajansı, Doğu Eyaletlerine bu mektubu gönderdi. Bunu iyi koku alan muhabirler görüşmeler yaptı, benzer mektupları almış olan Sanayi'nin diğer dokuz kaptanının isimlerini yayınladılar ama kamuoyunun yeterli ilgiyi göstereceğini düşünmediler. Ama kamuoyunda ilgi uyanmaya başladı ve Gabbert'ın müzmin başkanlık isteğiyle dolup taşan golyatı karikatürize etmese de bu ilgi çabucak sönüp gitti. Sonra gürültülü ve neşeli bir şarkı ortaya çıkarak denizden denize taşındı. Nakarat kısmı şöyleydi. ''Dikkat etmezsen Goliath seni yakalayacak.'' Haftalar geçip gitti ve olay unutuldu. Aynı şekilde Walter Bassett da bunu unuttu ama... 22 Şubat akşamı liman tahsildarından bir telefon geldi. ''Sadece size söylemek istiyorum.'' deyip devam etti. Enerjan isimli yat limana ulaştı ve Pierre Seven nehrinin ağzına demir atmaya gitti. O gece neler olduğunu Walter Bassett asla açıklamadı. Ama Walter Bassett'ın arabasına atladığı gibi nehrin kıyısına gittiği, Crowley'nin teknelerinden birini kiraladığı ve bu garip yatın güvertesine çıktığı biliniyor. Kıyıya döndükten hemen sonra, yaklaşık olarak üç saat sonra, Walter Weston, Goliath'tan mektup almış olan sanayinin dokuz kaptanına bir demet acil telgraf çektiği de bilmiyor. Telgraflar birbirinin aynıydı ve şöyle yazıyordu. ''Enırcan isimli yat burada. Bu işte bir şeyler var. Buraya gelmenizi öneriyorum.'' Weston, kendi acısına gülüyordu. Bu, gittikçe yükselen kocaman bir gülümsemeydi. Çünkü çektiği telgraflar kamuoyuna açıklanmıştı. Popüler olan Goliath şarkısı yeniden canlanmıştı ve şimdiye dek olmadığı kadar yaygınlaşmıştı. Goliath ve Bassett karikatürlerde yer alıyorlar ve acımasızca eleştiriliyorlardı. Denizlerin yaşlı adamı Goliath'ın kucağına doğru koşuyordu. Gülümseme, kıkırdamıya dönüşüyor, kulüplerde ve sosyal ortamlarda dalga dalga yayılıyordu. Gazetelerin baş bu keyif güçlükle dizginleniyordu ve haftalık mizah dergilerinde yüksek ama hoş olmayan bir ile son buluyordu. Doğal olarak bu işin ciddi bir tarafı da vardı. Bassett'in aklı başında olup olmadığı birçok kişi tarafından, özellikle de iş arkadaşları tarafından sorgulanıyordu. Bassett, çabuk öfkelenen mizaçta biriydi. Kaptanlara ikinci telgraf furyasını da çektikten ve yine kahkahalarla karşılandıktan sonra sessizliğe bürünmüştü. İkinci deste telgrafta şöyle sesleniyordu. ''Gelin, size yalvarıyorum. Kendi hayatınıza değer verin ve gelin.'' Yokluğunda tüm işlerini düzenlemiş ve 2 Mart akşamı Enorcanın güvertesine gitmişti. Golyad, ertesi sabah açık bir havada yelkenlerini açarak deniz yolculuğuna çıktı. Ertesi sabah gazeteci çocuklar her şehirde ve kasabada ''İkinci baskı!'' diye bağırıyorlardı. Günün dedikodusu Goliath'ın yükünü dağıttığı üstüneydi. Davete katılmayı reddeden sanayinin dokuz kaptanı ölmüşlerdi. Katledilen milyonerlerin vücutlarına yapılan birçok farklı otopsinin sonucunda verilen rapora göre dokularının şiddetli bir parçalanmaya maruz kaldığı bildiriliyordu. Hala cerrahlar ve doktorlar ki bunlar kendi alanlarında ülkedeki en yetenekli hekimlerdir, bu insanların öldürülmüş oldukları fikrini açıklamaya cüret edemiyorlardı. Sonuç olarak ortak söyleyebildikleri tek şey, bilinmeyen bir takım ellerin marifeti şeklindeydi. Her şey çok gizemliydi. Doktorlar sersemlemişlerdi. Bilimsel olan her şeye inançları tuzla buz olmuştu. Bilimin tüm alanlarından gelen bu insanların, hiçbir aklı gerekçe olmaksızın, Palgrave Adası'ndan isimsiz birinin bu zavallı beyefendileri öldürmüş olmasına inanmaları mümkün değildi. Yalnız bir şeyi çabucak öğrenilmişti. O da, Palgrave Adası'nın, bir mit olmadığıydı. Deniz haritalarında yer alıyordu ve deniz kılavuzlarının tamamı tarafından biliniyordu. 160 derece batı boylamıyla kuzey enleminin 10. paralelinin tam kesişme noktasındaydı ve Diana Scholle yalnızca birkaç mil uzaklıktaydı. Midway ve Penning gibi Palgrave adası da volkanik ve mercan oluşumu yüzünden dış dünyadan yalıtılmıştı. Ayrıca üzerinde yaşayan yoktu. Bir araştırma gemisi 1887 yılında adayı ziyaret etmişti ve raporunda birkaç nehrin denize döküldüğünü, ayrıca çok iyi durumda bir limanı olduğunu ama limana yaklaşmanın çok tehlikeli olduğunu raporunda açıklamıştı. Dünya üzerinde minicik bir benek olarak bilinen bu ada, kısa süre içinde tüm dünyanın ilgisini korkuyla karışık dehşet içinde üzerinde toplamıştı. Goliad, 24 Mart'a kadar sessizliğini korudu. 24 Mart sabahı gazeteler ikinci bir mektup yayınladılar. Mektupların kopyaları Birleşik Devletler'in önde gelen 10 politikacısına gönderilmişti. Politik dünyaya öncülük eden bu 10 kişi devletçi politikacılar olarak tanınıyorlardı. Sevgili bayım, kesin bir dille konuşuyorum. Bana itaat edilmeli. Sizi davet ettiğimi ya da size bir çağrıda bulunduğumu düşünebilirsiniz. Ama hala toprağa basmak ve gülmek istiyorsanız, 5 Nisan akşamı San Francisco Limanı'nda Ann isimli yatın güvertesinde olun. Diliyim ve sizden isteğim, toplumu mantık temelinde yeniden yapılandırmak için Palgrave Adası'nda benimle görüşmeye gelmenizdir. Görüşmek derken kuramsal bir şeyden bahsediyorum ama beni yanlış anlamanızı istemem. Ben kuramın işle birleşmesini görmek istiyorum. Bu yüzden sizin işbirliği yapmanızı istiyorum. Benim kuramıma göre yaşamlar vardır ama piyonlar da vardır. Yaşam miktarı ile ilgili olarak anlaşmak istiyorum.'' Ben kahkahadan sonra geliyorum. Gülmenin ve mutluluğun önünde engel olanlar öleceklerdir. Bu büyük bir oyun. Bugün dünya üzerinde 150 milyon insan yaşıyor. Onlara karşı sizin yaşamınızın anlamı nedir ki? Benim kuramıma göre hiçbir şeydir. Ve unutmayın ki güç benim. Benim bir bilim adamı olduğumu hatırladınız mı ve dünyaya gelecek olan milyarlarca insan kuşağının tamamı düşünülecek olursa Tek bir yaşamın ya da bir milyon kişinin yaşamının benim için hiçbir önemi yok. Onların hepsinin neşe ve mutlulukları için ben bugün toplumun yeniden yapılandırılmasına çalışıyorum. Onlara karşı sizin küçük ve yavan yaşamınızın gerçekten hiçbir önemi yok. Kimin gücü dostlarının hükmetmesine yaramıştır ki? Falanx Falanx, kökeni Sümerlere dek dayanan ama en gelişkin biçimini Yunan uygarlığında kazanan savaş taktiği kalkanlı ve mızraklı piyadelerin dört sıra oluşturarak saldırışıdır. Falanks olarak bilinen askeri aygıtın şiddetli gücüyle, İskender tüm dünyayı parçalara bölerek fethetmiştir. Barut gibi kimyasal bir aletle, Cortés yüzlerce insanı katlederek, Montezumalar İmparatorluğunu fethetmiştir. Montezumalar, son krallarının adı verilerek, Aztek Krallığı kastediliyor. Şimdi de ben tamamen bana ait bir aygıta sahibim. Bu yüzyılda yarım düzüneden daha az temel keşif yapılabilmiştir. Böylesi önemli bir da bulundun. Bu icadın elimde olması bana dünyaya hükmetme gücü sağlıyor. Bu icadı kullanmalıyım ama ticari bir sömürü amacıyla değil. Tamamen insanlığın iyiliği için. Bu yüzden yardım istiyorum. İstekli temsilcilerden, söz dinleyen ellerden hizmeti zorla almak için yeterince güce sahibim. Kısaca özetlemek gerekirse hiç acelem yok.'' Acelecilik ederek hızımı düşüremem. Bu maddenin ödülü, bugün insanlığın yaşadığı vahşi yarı barbarlıktan artık uygar insan olmaya geçmesidir. Bu ödül insanlığın gelişimi için yararlı bir aygıttır. Ama içediğinin bugün tamamen doldurulması zorunludur. Gırtlaktaki solungaçlar ve kralların kutsal haklarına olan inançlar gibi gelişmemiş iz ve eserler çöpe atılmalıdır. Sizin bu şekilde düşünmemeniz doğaldır ama anakronizmi çöpe atmakta beni engellemeye çalışmanızı kabul edemem. Şimdi size söyleyeceğim, katkısız yiyecek, barınak ve diğer şeylerin otomatiğe bağlanmasının zamanı gelmiştir. Tıpkı çabalamadan havada oksijene ulaşır gibi bunlar da bedava ve kolay ulaşılır şeyler olacaktır. Bunları otomatik hale getireceğim. Benim keşfim bu ve gücümü de bu keşiften alıyorum. Gıda ve barınağın otomatik olmasıyla beraber maddenin dürtüsünün tüm ödülleri dünya üzerinde sonsuza dek yok olacaklar. Gıda ve barınağın otomatik olmasıyla daha yüksek ödüller evrensel olarak geçerli olacaktır. Ruhsal şeyler, estetik şeyler ve entelektüel ödüller vücut, zihin ve ruhta yüce gönüllülüğe ve güzelliğin gelişmesine yol açacaktır. Sonra dünyaya mutluluk ve kahkaha hükmedecektir. Bu evrensel kahkahanın saltanatı olacaktır. O gün geldiğinde birlikte olmak dileğiyle. Goliath Tüm dünya hala inanamıyordu. On politikacı Washington'daydı. Bu yüzden Best'ın olduğu gibi ikna olma fırsatları yoktu. Ayrıca hiçbirinin bu fırsatı yakalamak için San Francisco'ya yolculuk etme sıkıntısına katlanmayacakları da açıktı. Gazeteler Goliath'ı her derde deva başka bir Tam Lawson gibi isimlendiriyorlardı. Thomas William Lawson, 1857-1925 Amerikalı iş adamı ve yazar. Borsa oyunları ve spekülasyonlarla zengin olmuştur. Goliath'ın mektuplarını analiz eden uzmanlar, zihinsel bir hastalığa işaret ediyor, onun bir deli olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlardı. Enerjan isimli yat, 5 Nisan günü, öğleden sonra San Francisco limanına ulaştı ve Bassett kıyıya geldi. Ama Enerjan, ertesi gün yelken açmadı. Çağrıda bulunan on politikacıdan hiçbiri Palgrave Adası'na yapılacak yolculuğa katılmamıştı. Ama gazeteci çocuklar, ikinci baskı diye o gün tüm şehirlerde bağırıyorlardı. On politikacı da ölmüştü. Yat, huzurlu bir şekilde limanda demirlemişti. Heyecanlı bir ilginin odağı olmaya başlamıştı. Yat, bir dizi kayık ve sandalla kuşatılmış, etrafında romorkörler ve istimbotlar dolaşıyordu. İnsan kalabalığı yattan uzakta tutulurken, Özel yetkililere ve hatta gazetecilere bile yata çıkma izni verilmişti. San Francisco Belediye Başkanı ve Polis Çepi yatta herhangi şüpheli bir durumun olmadığını rapor etmişler ve liman yetkilileri de yatın belgelerinin en ince detayına kadar araştırıldığını ve her şeyin doğru ve tam olduğunu bildirmişlerdi. Yatın birçok fotoğrafı ve yatı tanımlayıcı birçok yazı gazetelerde yayınlanmıştı. Yat mürettebatının daha çok İskandinavlardan oluştuğu bildirilmişti. Sarı saçlı, mavi gözlü İsveçliler, yüzlerinde yaratılışlarından gelen melankoliden mustarip Norveçliler, vurdumduymaz Rus finlileri ve az sayıda ince yapılı Amerikalı ve İngiliz. Bu insanlarla ilgili değişken herhangi bir şey olmadığı da not edilmişti. Mürettebat, iri cüsseli, keder ve vurdumduymazlıktan kaynaklanan sıkıntılı bir dürüstlük ve bütünlük içinde görünüyorlardı. Onları nitelendirmek gerekirse ağır başlılık hepsinde ortak bir özellikti. İnsanüstü bir el tarafından boşlukta taşınıyor ve büyük bir güçle doldurularak göğe yükseltilmiş gibi görünüyorlarsa da aslında hepsi sinirleri olmayan korkusuz adamlardı. Kaptan gözleri kederli bakan asık suratlı bir Amerikalıydı. Gazetelerde hüzünlü gaz mizah dergilerinde kötümser bir karakter olarak çizilmektedir. Olarak karikatürize edilmişti. Bazı gemi kaptanları Enercan'ı tanımışlardı ama onu Scoot isimli yat olarak biliyorlardı. Eski sahibi New York Yat Kulübü'nden Meriveldi. Bu ipucunun yardımıyla Scoot'un birkaç yıl önce ortadan kaybolduğu saptandı. Gemiyi satan acenta müşterilerinin yine başka bir ajanti olduğunu bildirdi. Satın alan kişiyi ne o zaman ne de sonra gördüklerini söylediler. Yat, New Jersey'deki Duffy tersanesinde onlar olarak yenilenmişti. Yatın isminde yapılan değişiklik ve tescil kayıtları söz konusu zamanı gösteriyordu. Ayrıca yapılan tüm değişiklikler tamamen yasaldı. Sonra Enrican gizemli bir sis örtüsünün altında ortadan kayboldu. Bu süre içinde Basit dostlarının ve iş arkadaşlarının söylediklerine göre tamamen çılgına dönmüştü. Muazzam iş tekliflerinden uzak durmuş ve dünyanın diğer önde gelenleri toplumun yeniden yapılandırılmasına katılana kadar da elini hiçbir işe sürmeyeceğini söylemişti. Bütün bu yaptıkları, Goliath'ın arısının onun içine girdiğinin kanıtıydı. Muhabirlere göre Bassett çok az şey söylüyordu. Özgür olmadığını, bu yüzden Palgrave adasında olanları anlatamayacağını söylüyordu. Bu konunun çok ciddi olduğunu herkese açıklamaya çalışıyordu. Son sözleri dünyanın artık yıkılma noktasının sınırına geldiğiydi ama bunun iyi mi yoksa kötü mü olacağını bilmediğini böyle ya da böyle kesin bir değişimin gelmekte olduğunu söylüyordu. İş söz konusu olduğunda işin askıda kaldığını söylüyordu. Bassett her şeyi görmüştü ve ona göre her şey ortadaydı. Bu dönem boyunca bölgesel federal memurlar, eyalet yetkilileri ve Washington'daki savaş bakanlığı arasında çok yoğun bir telgraf trafiği yaşandı. Bir öğleden sonra Enercan'ın güvertesine gizli bir operasyon düzenlendi ve kaptan tutuklandı. Başsavcının düşüncesine göre 10 devlet görevlisinin öldürülmesinden yatın kaptanı sorumluydu. Bir hükümet mavnası Mek iskelesinden ayrılmış ve Enercan'ın dümenini ele geçirmeyi amaçlamıştı ama bu mavnayı ve güvertesindeki adamları bir daha hiç gören olmadı. Hükümet bu skandalı örtbas etmeye çalıştı ama kayıp adamların aileleri tarafından tıpkı kedinin torbadan fırlaması gibi her şey açığa çıktı. Ve gazeteler bu skandalı iyice süsleyerek, çok korkunç senaryolar üreterek kamuoyuna açıkladılar. Hükümet ölçüyü iyice kaçırmıştı. Alaska savaş gemisine bu garip yatı yakalaması yakalayamazsa da torpilleyip batırması için emir verdi. Bütün bunlar gizli emirlerdi. Ama o öğleden sonra olanlar nehir kıyısında ve limandaki teknelerde bekleyen binlerce gözün tanıklığında gerçekleşti. Savaş gemisi hareket etti ve en yan tarafına doğru yaklaştı. Yata yarım mil kadar yaklaşmıştı ki savaş gemisi avaya uçtu. Evet, öylece havaya uçtu. Hepsi bu. Paramparça olmuş iskeleti körfezin dibine gömüldü. Enkazdan geriye kalan parçalar ve patlamadan kurtulan birkaç kazazede yüzeye fırladı. Kazazedelerin arasında telsizden sorumlu bir teğmen vardı. Raporlar ilk önce ona geliyordu ve gelişmelerle ilgili bilgiyi teğmen veriyordu. Teğmenin söylediğine göre Alaska yola çıktıktan hemen sonra Enercan'dan bir mesaj almıştı. Mesaj uluslararası kodla gönderilmişti ve mesajda Alaska'nın Enercan'a yarım milden daha fazla yaklaşmaması uyarısı yapılmıştı. Teğmen de bir mesaj göndermiş ve konuşma tüpü aracılığıyla hemen Enercan'ın kaptanıyla konuşmak istediklerini söylemişti. Teymen Enercan'ın aynı mesajı iki kez tekrarladığından başka hiçbir şey hatırlamıyordu ve beş dakika sonra da patlama olmuştu. Alaska'nın kaptanı ölmüş, gemisiyle birlikte körfezin dibine gömülmüştü ve başka da öğrenilecek bir şey kalmamıştı. Enercan aceleyle çapasını çekmiş ve denize açılmıştı. Gazetelerde büyük bir yaygara kopartıldı. Hükümet kendisine golyat diyen bir deli ve sadece bir gezi teknesi karşısında korkaklık ettiği için ağır şekilde suçlandı. Ayrıca acilen ve kesin bir takım önlemler alması talep edildi. Kaybedilen yaşamlar için ve özellikle de ahlaksızca öldürülen on devlet adamı için acı dolu feryatlar yükseldi. Goliat hemen yanıt verdi. Gerçekten de yanıtı hemen gelmişti. Telsiz ve telgraf uzmanlarına göre bu kadar uzak bir mesafeden bu kadar kısa sürede bir telsiz mesajının gönderilmesi imkansızdı. Goliath yakın bir yerlerdeydi. Palgrave adasında olması mümkün değildi. Goliath'ın mektubu, sokakta gazete satan çocuklar aracılığıyla Associated Press Ajansı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Mektupta şunlar yazılıyordu. ''Birkaç değersiz yaşamın önemi nedir ki?'' Sizlerin anlamsız savaşlarınızda milyonlarca insan öldü ve onlar kimsenin umurunda olmadı. Ticari savaşlarınızda sayısız bebeğin, kadının ve erkeğin ölümüne sebep olduğunuz ve bireycilik diye isimlendirdiğiniz yıkıntının zaferiyle övünmektesiniz. Ben bunu anarşi olarak isimlendiriyorum. Ben, insanlığın bu büyük çaptaki yıkımına son vermek üzere geliyorum. Ben güldürmek istiyorum, öldürmek değil. Gülmenin önüne engel olarak dikilenler, ölmenin tadına bakacaklar. Hükümetiniz, Alaska'nın parçalanmasının bir kaza olduğunu açıklayarak sizi aldatmaya çalışacak. Birkaç ay içinde tüm denizlerdeki bütün savaş gemileri yok edilecek. Birer hurda yığını olarak denizin dibini boylayacaklar ve bütün uluslar silahsızlandırılacak. Bütün kaleler parça parça edilecek. Ordular dağılacak ve dünya üzerinde savaş son bulacak. Güç benim. Ben tanrının dileğiyim. Tüm dünya benim kölem olacak ama bu barış ve huzurun köleliği olacak. Ben Golyatım. Palgrave Adası'nı havaya uçurum. Gazetelerin manşetlerindeki sert yanıt işte buydu. Hükümette tamamen aynı fikirdeydi ve donanmayı toplamaya başladı. Walter Basit, cılız bir protestoyla bunu durdurmaya çalıştı ama delilik komisyonunun tehdidiyle çabucak sessizliğe gömüldü. Golyad sessiz kaldı. Palgrave Adası'nı yok etmek için beş büyük donanma denize yığıldı. Asya Filosu, Güney Pasifik Filosu, Kuzey Pasifik Filosu, Karayip filosu ve Kuzey Atlantik filosunun yarısı, bu filonun diğer yarısı Panama kanalı üzerinden geliyordu. 29 Nisan akşamı itibariyle Palgrave adasının görüş sahamıza girmiş olduğunu arz ederim. Kuzey Dakota savaş gemisinden Kaptan Johnson, donanma sekreterliğine bu raporu geçti. Asya filosu gecikmişti ve 30 Nisan sabahından önce bölgeye ulaşamadı. Amirallerden oluşan bir konsey görev başındaydı. Konsey ertesi sabah erken saatlerde saldırı kararı aldı. Swift 7 isimli destroyer sessizce yaklaştı. Rahatsız edilmemişti ve adada savaş hazırlığı yapıldığına dair herhangi bir kanıt olmadığını rapor etti. Limanda birkaç tane küçük ticari vapur olduğunu belirtti. Ayrıca küçük kasabanın da açacakları ateşe tamamen açık olduğunu söyledi. Konsey tüm teknelerle saldırmaya karar verdi. Ada üzerindeki her şey darmadağın edilecekti. Denizin 3 mil açığından ateş açılacak, resifin kıyısından ilerlemeye devam edilecek, dağınık durumda bulunan unsurlar dağıtılacak ve çatışmaya girilecekti. Palgrave Adası telsiz mesajıyla ve uluslararası kodu kullanarak sürekli olarak bizi uyardı. 10 mil sınırının dışında durmamızı istediler. Ama uyarılara aldırış edilmedi. Kuzey Dakota, 1 Mayıs sabahı girişilen harekata katılmadı. Bu, bir gece önce önemsiz bir kaza sonucu dişli çarkın geçici olarak bozulması yüzündendi. 1 Mayıs sabahı çatlak kolaylıkla anlaşıldı ve sakinlikle karşılandı. Güneybatı'dan esmeye başlayan hafif Meltem kısa bir süre sonra kesildi. Kuzey Dakota adaya 20 mil uzakta demirlemişti. Filolara adaya her yönden ve son sürat saldırılması yönünde telsiz emri geldi. Adadan telsizlerimize sürekli olarak Mors alfabesinde uyarı mesajı geliyordu. 10 mil sınırı geçildi ama hiçbir şey olmadı. Dürbünle gözetleme yapıyordum. Adaya 5 mil kalmıştı ama yine hiçbir şey olmadı. Adaya 4 mil yaklaşmışlardı. Yine hiçbir şey olmadı. Adaya 3 mil kalmıştı. New York zırhlısı bizim yönümüzde adaya en yakın olan gemiydi. Ateş açtı. Sadece bir kez ateş edebilmişti. Sonra aniden havaya uçtu. Geriye kalan gemilerden hiçbiri ateş edemedi. Gözümüzün önünde... Gemiler birer birer havaya uçtular. Birkaç gemi başka yönlere yöneldiler ve geri döndüler ama hiçbiri kaçmayı başaramadı. Dart XXX isimli destroyer tam 10 mil sınırındaydı sonra o da havaya uçtu. O geriye kalan son gemiydi. Kuzey Dakota'ya hiçbir zarar gelmedi ve o gece dişli çark tamir edildi. San Francisco'ya doğru yola çıkmak için emir verdim. Birleşik Devletler şoka uğramıştı ama bütün bu olanları tüm dünyaya ilan etti. Tüm dünya şoka uğramıştı. Bu insan beyninin karşılaştığı bir afetti. Bir örneği daha yoktu. İnsanlığın gayreti ve çabasıyla alay ediliyordu. Tamamen ıssız bir adada yaşayan bir yatı ve herkese açık bir kasabası olan bir deli ortaya çıkıyordu. Sonra bu deli, tüm Hristiyanlık aleminin gurur duyduğu beş deniz filosunu yok ediyordu. Bunu nasıl yapabildiğini de hiç kimse bilmiyordu. Bilim adamları adeta tozlu bir yolun üzerine uzanmışlar, inliyor ve feryat ediyorlardı. Bilim adamları da hiçbir şey anlamıyorlardı. Askeri uzmanlar sonuçları duyurarak adeta bir intihardan söz ediyorlardı. Ordu tarafından ince ince dokunmuş savaşın devasa yapısı sefil bir deli tarafından paramparça edilmişti. Bu, ordunun kaldıramayacağı, aklına sahip olamayacağı bir durumdu. İnsan aklının bu şoka dayanması mümkün değildi. Büyücü hekimin el çabukluğuyla yaptığı hokkabazlıklarla yabani insanı ezmesi gibi dünyada golyatın büyücülüğüyle paramparça olmuştu. Bunu nasıl yapmıştı? Bu bilinmeyenin korkunç yüzüne bakmaktı ve gurur duyduğu başarıların silinip gitmesiydi. Ama şok bütün dünya için geçerli değildi. Değişmez bir istisna vardı. Japonada İmparatorluğu. Başarı şarabını kana kana içip sarhoş olmuş... Hurafelere ve dine inanmayan ama sadece yükselen kendi yıldızıyla ilgilenenler bilimden geri kalan enkaza bakıp gülüyorlar ve kendi ırklarının gururuyla deliye dönüyorlardı. Onlar için savaşın ve savaşçının yolu ilerliyor, gelişiyordu. Amerikan deniz filosu yok edilmişti. Gökyüzünden gelen savaş ve savaşçılar Japonların atalarına ait gölgelerin ortaya çıktığına dayanak oluşturuyordu. Tanrı vergisi fırsat işte gelmişti. İşte Mikado'nun tanrıların kardeşi olduğu gerçeği ortaya çıkmıştı. Japonya'nın savaş canavarları kudretli filolarını serbest bırakmışlardı. Çocuğun annesine sokulması gibi Filipinleri şefkatli kollarını almışlardı. Hawaii, Panama ve Pasifik kıyıları savaş gemilerinin ulaşabileceğinden uzaktaydı. Birleşik Devletler panik içindeydi. Onursuz bir barış yapmak için güçlü bir kampanya düzenlenmişti. Bütün bu toz duman içinde en Ercan San Francisco sahiline geldi ve Goliath bir kez daha konuştu. En Ercan gelince buna çok az değinildi. Bunlar birkaç haftalık dergide, kıyılarda, ezilmiş olan savunmanın ardından tepelere açılan savaş siperlerindeki patlamalar gibiydi. Golden Gate'te denizaltıların savurduğu torpillerin patlaması çok iyi sergilenmişti. San Francisco halkına Goliath'ın gönderdiği mesaj her zaman olduğu gibi... Palgrave Adası'ndan gönderilmişti ve gazetelerde yayınlanmıştı. Mesaj şöyleydi. Barış mı istiyorsunuz? Sizin için barış olacak. Bunu amaçladığımı size daha önce de söylemiştim. Sizler de benimle barışmalısınız. Enercan'ı rahat bırakın. Ona karşı bir kez daha açıktan bir saldırı düzenlerseniz, San Francisco'da taş üstünde taş bırakmam, şehri yakıp yıkarım. Yarın tüm vatandaşlar yüksek tepelere çıksınlar. Yanlarında müzik, kahkaha ve çelenkler götürsünler. Doğmakta olan yeni dönemi bir bayram olarak kutlasınlar. Tepelerde çocuklar gibi eğlenin ve savaşın sona ermesinin tanığı olun. Bu şansı unutmayın. Bundan sonra, müzelerin antikaları arasında aramaya mecbur olacağınız şeyleri görmek için bu son şansınız. Sizlere... Neşe dolu bir gün için söz veriyorum. GOLYAT Dilliğin büyüsü havada savruluyordu. İnsanlar, sanki inandıkları tüm tanrılar büyük bir gürültüyle yere yuvarlanmışlar ama gökyüzü ve cennet hala yerli yerinde duruyormuş gibi davranıyordu. Düzen ve yasa evrende sona ermiş ama güneş hala parıldıyor, rüzgar hala esiyor ve çiçekler hala tomurcuklarını açıyormuş gibi davranıyordu. Bütün bunlar gerçekten hayret verici şeylerdi. Bu suyun yokuş yukarı akıyor olması gibi bir mucizeydi. İnsan aklının dengesi ve insan çabasının tamamı yerle bir olmuştu. Geriye dengeli olarak tek bir şey kalmıştı, o da Golyat'ın bir deli olduğu ve adada bulunduğuydu. Böylece San Francisco'da yaşayan herkes ertesi gün denizi yukarıdan gören tepelere çıktı ve devasa bir eğlence düzenledi. Bandolar, mızıkalar, bayraklar tepelere çıktı, bira fabrikalarının kamyonları ve pazar okullarının piknikleri, büyükşehir yaşamına ait ne kadar farklı yapıda grup varsa hepsi bir araya gelip kaynaştı. Deniz kenarında yüzlerce düşman savaş gemisinin bacasından dumanlar yükseliyordu. Gemilerin hepsi çaresiz ve savunmasız Golden Gate'e doğru yönelmişlerdi. Ama hepsi de savunmasız sayılmazdı. Golden Gate'in tam dışında bulunan Enerjan, yazın esen bir Meltem'in dişleri arasında... Güçlü bir gelgi takımının yarattığı su çekilmesinin içinde hareket eden bir saman çöpü gibi yuvarlanarak hareket etti. Minicik beyaz bir oyuncağa benziyordu. Ama Japonlar oldukça ihtiyatlı davranıyorlardı. 30 ve 40 tonluk savaş gemileri çok yavaş bir şekilde kıyıya 5-6 mil kadar yaklaştılar ve bu savaş gemileri hantal hareketlerle manevra yaparlarken küçük gözcü botları, bunlar eğri, altı bacalı hücum botlardı, hızla harekete geçtiler. Bu, tıpkı bir köpek balığı sürüsünün denizi yararak yüzmesine benziyordu. Ama en ırcana kıyaslandıklarında, Japon savaş gemileri Leviathan'a benziyorlardı. Leviathan, eski ayette söz edilen büyük deniz canavarı. Japon savaş gemileriyle karşılaştırıldığında, en ırcan baş melek Mikael'in kılıcı, Japonlar da cehennemin habercileriydiler. Ama kılıcın parıltısını tepelere toplanmış olan San Francisco'nun iyi insanları hiçbir zaman göremediler. Gizemli, görünmez kılıç havayı yardı ve dünyanın asla tanıklık etmediği savaşı güçlü patlamalarıyla sert bir şekilde vurdu. San Francisco'nun iyi insanları çok az şey gördüler ve çok az şey anladılar. İnsanlar sadece bir buçuk tonluk deniz suyunun yarıldığını, göğe doğru bir yıldırım ateşinin savrulduğunu ve sonra paramparça olmuş ve ezilmiş bir enkazın denize düşüp battığını gördüler. Bütün bunlar beş dakika sürmüştü. Engin denizin üzerinde sadece en kalmıştı. Yelgitin üzerinde beyaz renkli bir oyuncak gibi sallanıyordu. Golyad, Mikado ve yaşlı devlet adamları ile konuştu. Bu sadece sıradan bir telsiz mesajıydı. Enercan'ın kaptanı aracılığıyla San Francisco'dan gönderilmişti. Ama bu mesaj Japonların ani bir şekilde Filipinlerden çekilmesine ve denizde kurtulmayı başarmış olan filolarının geri dönmesine neden oldu. Japonlar şüphe içinde dönmüşlerdi. Japonya, Goliath'ın elinin ne kadar ağır olduğunu anlamıştı. Ve Goliath, Japonya'ya savaş gemilerini sökmesini, metali eritip barış sanatı için yararlı olacak cihazlara dönüştürmesini emrettiğinde uysalca itaat etti. Japonya'nın tüm limanlarında, donanma tersanelerinde, makine atölyelerinde ve dökümanelerinde on binlerce esmer tenli zanaatkar savaş canavarlarını yararlı şeylere dönüştürdü. Saban ve pulluklar, golyat saban ve pulluk yapılması konusunda özellikle ısrar etmişti, benzinli motorlar, köprü kirişleri, telefon ve telgraf telleri, çelik raylar, lokomotifler ve demir yolları için yuva kundakları üretildi. Bu, görünen dünya için dünyevi bir günah çıkarmaydı ve daha önce yapılan günah çıkarmanın yanında gerçekten de çok önemsiz kalmış gibi görünüyordu. Kar üzerinde yalın ayak yürümek gibi imparator dünyevi olmayan bir güce kafa tutmaya kalkışmıştı. Goliath'ın sonraki çağrısı, Birleşik Devletleri'nin önde gelen on bilim adamına olmuştu. Bu sefer itaat etme konusunda hiçbir tereddüt olmamıştı. Bilim adamları saçma sapan bir acelecilikle hareket ediyorlardı. Hatta bazıları programlanan tarihte San Francisco limanında olabilmek için haftalar önce şehre gelmişlerdi. 15 Haziran günü Ennercan'a binerek yola çıktılar ve Palgrave Adası'na doğru yollarına devam ederken denizde Goliath onlara muhteşem bir güç gösterisi daha sergiledi. Almanya ve Fransa birbirlerinin boğazına çökmek için hazırlık yapıyorlardı. Goliath barış yapmalarını emretti. Emri uymadılar. Hatta savaşçı eğilimleri açısından karada karşılaşmalarının daha güvenli olduğu konusunda birbirlerine sözlü ya da yazılı bir sözleşme olmaksızın anlaşmış gibiydiler. Goliath, iki ülkeye düşmanca hazırlıklara son verilmesi için 19 Haziran gününe kadar süre vermişti. İki ülkede ordularını 18 Haziran günü harekete geçirdi ve müşterek sınır çizgisinde iki ordu birbirine girdi. 19 Haziran günü Goliath vurdu. İki ülkenin de tüm generalleri, savaş sekreterleri, ve aşırı milliyetçileri o gün öldüler. Yine aynı gün iki ülkenin de muazzam sayıdaki ordusu başsız kaldı. Yolunu şaşırmış koyun sürüsü gibi birbirlerinin sınırlarına geçtiler ve dost oldular. Ama Almanya'nın büyük savaş lordu kaçıp kurtulmayı başardı. Söylendiğine göre daha sonra imparatorluğunun gizli arşivinin saklandığı, güvenlik açısından çok yüksek seviyede korunan bir yere gizlenmişti. Ortaya çıktığı zaman tıpkı kılıcını saban, pulluk ve orağa dönüştüren Japon Mikado gibi o da tövbekar bir savaş lordu olmuştu. Ama Alman İmparatoru'nun kaçışı aracılığıyla çok önemli bir keşif de bulunulmuştu. Tüm bilim adamları cesaretlenmişler ve soğukkanlılıklarını yeniden kazanmışlardı. Bir şey tamamen kesindi. Golyat'ın gücü sihirbazlık değildi. Yasanın saltanatı hala evrende hüküm sürüyordu. Golyat'ın gücünün sınırları vardı. Gizli, çelik korunağın içindeki Alman İmparatoru kurtulabilmeyi başarmıştı. Bu konuyla ilgili birçok makale dergilerde ortaya çıkmaya başladı. 10 bilim adamı 6 Temmuz günü Palgrave Adası'ndan geri döndüler. Ağır silahlarla donatılmış polis müfrezeleri bilim adamlarını muhabirlerden uzak tuttular. Hayır, golyatı görmemişlerdi. Lütfedip gazetecilere resmi bir açıklama yaptılar. Goliath'la konuşmuşlardı ve bazı şeyler görmüşlerdi. Gördükleri ve konuştuklarıyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmalarına kesinlikle izin verilmemişti. Ama dünyanın bir devrime doğru gittiğini rahatlıkla söyleyebilirlerdi. Goliath, tüm dünyayı kendi merhametiyle yöneteceği muazzam bir keşfe sahipti. Goliath ve onun merhameti tüm dünya için iyi bir şeydi. On bilim adamı özel bir trenle hiçbir durakta durmadan Washington'a gittiler. Burada günlerce hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere odalara kapanırlarken tüm ulus nefesini tutarak açıklanacak sonuçları bekledi. Ama açıklama oldukça uzun bir zaman sonra yapıldı. Başkan, Washington'dan Birleşik Devletlerin önde gelenlerine ve patronlarına bir takım emirler yayınladı. Her şey çok gizliydi. Gün be gün bankaların mütevelli heyetleri, demir yolları lordları, sanayi patronları ve anayasa mahkemesi hakimleri Washington'a geldiler ve burada kaldılar. Bu haftalarca sürdü ve sonra 25 Ağustos günü de bildiriler yayınlanmaya başladı. Bu konuda Kongre ve Senato Başkanla birlikteydi ve işbirliği yapacaktı. Anayasa Mahkemesi hukuki olarak yargıyı onaylıyordu ve para lordları ayrıca sanayi patronları da tüm desteklerini veriyorlardı. Kapitalist patronlara savaş açıldığı ilan ediliyordu. Birleşik Devletler'de sıkı yönetim ilan edilmişti. Tüm yetki başkana verilmişti. Bir gün içinde tüm ülkede çocuk işçi çalıştırma kanunu feshedildi. Bu, resmi bir emirle duyuruldu ve Birleşik Devletler bu emri hayata geçirmek için ordusunu hazırladı. Yine aynı gün, fabrikalarda çalışan tüm kadın işçiler, işlerinden çıkartılarak evlerine gönderildiler. Çok ağır şartlar altında uzun saatler boyunca çalışılan dükkan ve fabrikaların tümü kapatıldı. Kapitalistler, ''Ama kar edemiyoruz.'' diyerek feryat ettiler. Golyat. Aptallar, diyerek sert bir yanıt verdi. Sizin için hayat kar etmek demekse, o zaman işinizi ve kar satıcılığınızı bırakın. Ama bizim işimizi satın alacak hiç kimse yok, diye peryad ettiler. Golyad, al, sat, hepsi bu. Sizin hayattan anladığınız bu mu, diyerek yanıtladı. Sizin satacak hiçbir şeyiniz yok. Siz, küçük boğazlaşmalarınızı, Anarşist işlerinizi hükümete devredin ve böylece onlar da bütün bu işleri mantıklı bir şekilde düzenlesinler ve hayata geçirsinler. Ertesi gün yayınlanan bir emirle hükümet tüm fabrikaların, dükkanların, madenlerin, demir yollarının ve ekilebilir alanların mülkiyetine el koydu. Üretimin ve dağıtımın ulusallaştırılmasının anlamı süratle ortaya çıktı. Sağda solda kapitalistlerin düzenlediğinden şüphelenilen eylemler yapıldı. Bunlar hapse gönderildiler. Ya da Palgrave Adası'na sürgün edildiler. Geri döndüklerinde de hükümetin uygulamalarına boyun eğdiler. Bir süre sonra da Palgrave Adası'na gitmek lüzumsuz hale geldi. Herhangi bir şeye, herhangi bir itiraz yükseldiğinde yetkililerin yanıtı ''Golyad böyle istiyor'' şeklindeydi. Bu Golyata boyun eğmek zorundayız'' demenin başka bir yoluydu. Sanayi patronları bölüm başkanları oldular. Örneğin, daha önce özel sektör için çalışan inşaat mühendisleri devlet için çalışır hale geldiler. İdareci olan yetenekli adamların doğaları hiç değiştirilmedi. Bunların idarecilik yeteneklerini geliştirmelerine izin verildi. Bu, yengecin kıskaçlarını kullanmaktan sakınmaması ya da kuşunu uçmadan yapmaması gibi bir şeydi. Daha önce kendi hesabına çalışan insanlar, şimdi ellerindeki tüm şatapatlı gücü toplumun iyiliği için kullanıyorlardı. Yarım düzüne kadar demiryolu şefi birlikte çalışarak ulusal demiryolu sistemini yeniden düzenliyorlardı ve sonuçlar şaşkınlık vericiydi. Vagonların yetersiz kalması bir daha asla olmayacaktı. Bu şefler Wall Street'in demiryolu patronları değillerdi. Eskiden işleri yürüten ama maaşları Wall Street patronları tarafından ödenen ücretlilerdi. Wall Street ölmüştü. Artık alım-satım ve spekülasyon yapılmıyordu. Hiç kimse ne bir şey satıyor ne de bir şey satın alıyordu. Spekülasyon yapacak bir şey kalmamıştı. ''Stokçuluk yapan kumarbazları işe sokun.'' demişti Golyat. ''Genç ve çok istekli olanlara yararlı ticareti öğrenebilmeleri için bir şans verin.'' ''Çığırtkanları, satıcıları, reklam şirketlerinin temsilcilerini ve emlakçıları işe sokun.'' dedi Golyat. Böylece yüz binlerce işe yaramaz aracı ve asalak faydalı işlerde çalışmaya başladı. Rant gelirleriyle yaşayan... 400 bin aylak da diğerleri gibi işe sokularak çalıştırıldı. Yüksek mevkilerde bulunan bir sürü adam kovuldu. Bu konudaki en dikkate her şey bu insanları kovanların yine kendi arkadaşları olmasıydı. Bu grup profesyonel politikacılardan oluşuyordu. Bu insanların bilgelikleri diğer politikacıları kendi çıkarları için kullanmaları ve yolsuzlukları örtbas etmelerinden ibaretti. Artık ülkede yolsuzluk kalmamıştı. Hiç kimse özel imtiyazlara sahip olmak için uğraşmıyordu, hiç kimse millet meclisi üyelerine rüşvet teklif etmiyordu ve ilk kez millet meclisi üyeleri halk için yasa çıkarıyorlardı. Bütün bunların sonucu olarak yozlaşmadan ama iyi yöneticilik yaparak hızlı ve verimli çalışan bu insanlar yasalar hazırlayarak gerçek hayat yollarını bulmuş oluyorlardı. Toplumun bu şekilde mantıklı bir şekilde örgütlenmesi şaşılacak sonuçlar ortaya çıkartmıştı. Çalışma saati 8 saat olmuştu ama üretim artmıştı. Rekabete dayanan kaos toplumunun kalıcı düzenlemelerine ve çok büyük miktardaki enerjiyi tüketmesine rağmen üretim 2 katına hatta yer yer 3 katına çıkmıştı. Yaşam standardı yükseldi ama tüketim üretime yetişemedi. Maksimum çalışma yaşı 48-49'dan 40'a düştü. Minimum çalışma yaşı 16'dan 18'e çıktı. Günde 8 saat olan çalışma saati 7'ye indirildi ve birkaç ay sonra da ulusal çapta iş günü 5 saate indirildi. Aynı zamanda hafif bir parıltı yakalandı. Bu, Goliath'ın kim olduğuyla ilgili değildi ama onun nasıl çalışmış olduğuyla ve dünyanın kontrolünü eline almaya nasıl hazırlandığıyla ilgiliydi. Küçük şeyler dışarı sızdı, ipuçları takip edildi, görünüşte onunla ilgisi olmayan parçalar bir araya getirildi. Afrika'dan siyahların çalınıp getirilmeleriyle garip hikayeler hatırlandı. Çinlilerin ve Japonların soğukkanlı sözleşmelerinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolması, ıssız Güney Denizi adalarının istila edilip sakinlerinin alınıp götürülmesi, yatların ve ticari gemilerin gizemli bir şekilde satın alınmaları, bu gemilerin sonradan ortadan kaybolmaları ve uzak doğudan, Afrika'dan, ve uzak adalardan gelen zanaatkarlar tarafından yeniden elden geçirilerek değiştirildikleriyle ilgili öyküler bir araya getirildi. Goliath, savaş gücünü nereden almaktaydı? İşte sorulması gereken soru buydu. Varsayım da şuydu, çalınan işçilerin sömürülmesiyle bu insanlarda herkese açık olan Palgrave Adası'nda yaşıyorlardı. Onlar satın alınmış olan yat ve ticari gemilerde çok ağır şartlar altında çalıştırılıyorlardı ve Goliath dehşet salarak ve kendi kurallarıyla dünyayı yönetiyordu. Enırcan'ın bir kullanım amacı daha vardı. O da telsiziydi. Goliath bu telsiz aracılığıyla tüm dünya üzerinde bulunan ajanlarıyla iletişim kurabiliyordu. O günler için bu cihaz orta büyüklükte bir geminin ambarına sığacak büyüklükteydi ve bir ajanın bunu kullanabilmesi için oldukça hantaldı. Bugün artık telsizi ceket cebimize sığacak mükemmellikte bir aygıt haline getirmiş olan Menzol'a teşekkür ederiz. 1924 yılının Aralık ayında Goliath ünlü yeni yıl mektubunu gönderdi. Mektup şöyleydi. Şimdiye kadar diğer ulusları birbirlerinin boğazlarından keserek beslerken kendimi Birleşmiş Milletler'e adamıştım. Birleşik Devletler halkına şimdiye dek mantıklı toplumsal bir örgütlenme vermemiştim. Benim yaptığım bu örgütlenmeyi kendinizin oluşturması konusunda sizi zorlamaktı. Bugünlerde Birleşik Devletler'de daha fazla kahkaha ve daha fazla zeka var. Yiyecek ve barınak artık bireycilik olarak isimlendirilen anarşist yöntemlerle elde edilmiyor. Otomatik olarak herkes bundan rahatça faydalanıyor. Bu işteki en güzel yan da Birleşik Devletler halkının bunu kendi kendine başarabilmiş olmasıdır. Onlar adına bunu ben başarmadım. Tekrar ediyorum, bunu onlar kendileri için, kendi kendilerine başardılar. Benim tüm yapmış olduğum, yüksek mevkilerde oturup mantığın ve kahkanın önünde engel oluşturan, bir avuç azınlığın kalbine ölüm korkusunu yerleştirmek oldu. Yüksek mevkilerde oturanların kalplerine ölüm korkusu girince yoldan çekildiler. İşte hepsi bu ve insanlar akılları sayesinde kendilerini toplumsal olarak değiştirme şansını yakaladılar. Önümüzdeki yıl kendimi dünyanın geri kalanına adamak durumundayım. Tüm ulusların yüksek mevkilerinde oturanların kalplerine ölüm korkusunu yerleştirmek durumundayım. Ve Birleşik Devletler'de siz nasıl yaptıysanız onlar da kendi ülkelerinde aynısını yapacaklardır. Yüksek mevkilerdekiler yollarından çekilecekler ve sosyal mantık için insan zekasına bir şans tanıyacaklar. Dünyanın tüm ulusları bugün Birleşik Devletler'in yürüdüğü yoldan yürüyecektir. Ve bütün uluslar bu yolda yürüdüklerinde onlar için yapacağın başka şeyler de olacaktır. Ama öncelikle onlar bu yolda kendi kendilerine yürümelidirler. Bugün insanoğlunun zekasını kanıtlamak zorundadırlar. Mekanik enerji artık onların emrindedir. Yiyecek ve barınağın otomatik olarak karşılandığı bir toplum yaratmışlardır. Günde üç saat çalışma bütün bunları yapmak için yeterli olmaktadır. Ayrıca neşe ve kahkaha artık evrensel olmuştur. Bütün bunların üstesinden gelindiğinde, insanoğlunun zekası sayesinde bunlar başarıldığında, yeni bir mekanik enerjiyi insanoğlunun hizmetine sunacağım. Bu benim keşfimdir. Bu, enerjinin de tamamen yararlandığı güneş ışınlarına bağlı kozmik enerjidir. Bu enerji, insanoğlunun yararına kullanıldığında her işi yapabilecek bir enerjidir. Kalabalık madenci yığınının, hislere bulanmış itfaiyecilerin, ve yağlara belenmiş makinecilerin artık toprağın bağırsaklarında yaşamlarını köle gibi harcamalarına gerek kalmayacaktır. Onlar da çalışırlarken bembeyaz elbiseler giyebilirler, tabii eğer canları isterse. Çalışma hayatı genç, yaşlı ya da çocuklar için bir eğlence haline gelecektir. İş yaşamı bir eğlence haline gelecektir. Birbirleriyle kıyasıya rekabet edeceklerdir. Ahlaki görüşlerini ve ruhsal değerlerini yükseltmek, Resim, müzik ve edebiyata yeni bir şekil vermek, devlet yönetimi ve güzel sanatlarda daha iyi noktalara gelmek amacıyla yapacaklardır bu rekabeti. Güreşçiler, atletler ve diğer oyuncular çabalayacak ve ter dökeceklerdir. Tüm bu rekabet kirli para ve ödül kazanmak için değil, sadece kendi gelişimlerinden, fiziksel güçlerinden ve ruhlarının keskinleşmesinden neşe duymaları için olacaktır. Herkes neşenin demircisi olacak. Ve yaşamın örsünde neşeyi çekişleriyle döve döve çınlatacaklardır. Yakın gelecek için söyleyecek tek bir sözüm kaldı. Yeni yılı bekleyin. Yeni yılda tüm uluslar silahsızlanacak, tüm garnizonlar ve savaş gemileri yerlerinden sökülecek ve ordular dağıtılacaktır. GOLYAT Yeni yıl günü tüm dünya silahsızlanmıştı. Milyonlarca asker, denizci, Ordularda, donanmalarda, cephaneliklerde, atölyelerde, savaş makineleri üreten fabrikalarda çalışan işçi işlerinden çıkartılarak evlerine gönderilmişti. Milyonlarca insan bu pahalı ve çok masraflı savaş makinelerini emekleriyle şimdiye dek desteklemişlerdi. Artık bu insanlar yararlı işlerle uğraşmaya başladılar ve serbest kalan emek de bir inançla içine güçlü bir nefes çekti. Dünyanın güvenliğinden artık barış subayları sorumlu ve bu tamamen sosyal bir olgu. Savaş artık geçmişte kalan antisosyal bir davranış biçimi. Topluma karşı işlenen suçların %99'u özel mülkiyete karşı işlenen suçlardır. Özel mülkiyetin ortadan kaldırılması, en azından üretimdeki anlamının ortadan kaldırılmasıyla ve sanayinin bu şekilde örgütlenmesinden vazgeçilmesiyle her insana bir şans verilmiş oldu. Ve pratikte özel mülkiyete karşı işlenmiş suçlara son verilmiş oldu. Her yerde polis gücü azaltıldı ve gittikçe de azaltılıyor. Sürekli olarak suç işleyenler gönüllü olarak işledikleri suçlardan vazgeçiyorlar. Artık suç işlemeye ihtiyaçları kalmadığını söylüyorlar. Değişen koşullar onları da tamamen değiştirdi. Az sayıdaki müzmin suçlu hastanelere kaldırıldı ve tedavi görüyor. Çaresiz durumdaki ve artık iyice yozlaşmış suçlu kalıntısı toplumdan tecrid edildi. Ve tüm mahkemeler her yerde benzer şekilde bu sayıyı tekrar tekrar azaltmaya çalışıyor. Görüşülen davaların %95'i mülkiyet yüzünden yaşanılan çekişmelerden, çatışmalardan, mülkiyet haklarından, istekte bulunulan konulara itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalışmaktan, sözleşme ihlallerinden ve iflaslardan kaynaklanmaktaydı. Özel mülkiyetin sona erdirilmesiyle bu davaların %95'i kendiliğinden mahkemelerden yok oldu. Mahkemeler gölge haline geldiler. Hayaletler gibi incecik oldular. Golyat'tan önceki anarşist zamanların ilkel sanat eserleri haline dönüştüler. 1925 yılı dünya tarihinde çok neşeli bir yıl oldu. Golyad dünyayı demir yumruğuyla yönetiyordu. Krallar ve imparatorlar Palgrave Adası'na yolculuk ediyorlar, Enerjan'ın harikalarını görüyorlar ve sonra kalplerine yerleştirilmiş olan ölüm korkusuyla geri dönüyorlar, tahtlarından, taşlarından ve miras yoluyla geçen yetkilerinden feragat ediyorlardı. Goliad politikacılardan bir şey istediğinde onlara devlet adamları diye hitap ediyordu, itaat ediyorlardı ya da ölüyorlardı. Evrensel reformları zorla kabul ettiriyordu. İtaatsiz parlamentoları feshediyor, büyük komplosunu biçimlendiriyor, isyankar para lordlarına ve sanayinin önde gelen patronlarına ölüm meleklerini gönderiyordu. Onlara, artık aptallık zamanı değil, diyordu. Sizler anakronizmsiniz. İnsanlığın önünde engel olarak duruyorsunuz. Değersiz bir yığında sizinle birlikte duruyor. Bunu protesto ettiğini ve bunlar gibi bir yığın insan olduğunu söylüyor ve şöyle diyordu. ''Demagoji için zaman yok. Yüzyıllardır zaten tartışıyorsunuz. Geçmişte yaptığınız işleri de biliyoruz. Tartışmaya zamanım yok. Yolumdan çekilin.'' Bir savaşı durdurmak ya da ayrıntılara girmeden genel bir planın ana hatlarını göstermek dışında Goliath hiçbir şeye karışmıyordu. Yüksek mevkilerde oturanların ve gelişimini engelleyenlerin kalplerine ölüm korkusunu yerleştiriyor, sarsılmaz zeka sahibi dünyanın en iyi toplumsal düşünürlerine kendileri için güç kullanmaları konusunda fırsat tanıyordu. Golyad, yeniden yapılanmanın birçok ayrıntısını çözmeleri için bu toplumsal düşünürlere etki vermişti. Golyad, düşünürlerden insanların bunu yapabileceklerini ispat etmelerini istiyordu. Onlar da ispatlıyorlardı. Dünya üzerindeki tüm veremlilerin damgalanmasıyla ilgili girişimde duygusalcılar tarafından protesto edilseler de bu biraz abartılı bulunmuştu. Kalıtımsal olarak yetersizlikleri olanlar toplumdan tecrit edildiler ve evlenmeleri yasaklandı. Golyat, icatlar üzerine çalışan üniversitelerin atamalarıyla ilgili olarak hiçbir girişimde bulunmadı. Bu fikir binlercesi bulunan toplumsal düşünürün kendiliğinden aklına geldi. Bu fikrin hayata geçirilmesinin zamanı gelmişti ve icatları araştıran mükemmel enstitüler her yerde ortaya çıktı. İlk kez para kazanma aygıtları yapmak yerine yaşamı basitleştirme sorunu insanın yaratıcılığını serbest bıraktı. Hayata dair sorunlar, örneğin ev temizliği, bulaşıkların, camların yıkanması, toz alma, yerlerin ovulması, elbiselerin yıkanması ve benzer sonsuz kirin arıtılması ve gerekli ayrıntılar... Bunlar otomatiğe bağlanana kadar hayatı basitleştiren icatlar yapılmaya devam edecektir. Bugün bizler, 1925 yılından önceki barbarca ve köle gibi sürdürülen yaşamları anlamakta zorlanıyoruz. Dünya ülkelerinin hükümetleri, binlerce insanın akıllarına kendiliğinden gelen başka bir fikirle yüz yüze kaldılar. Bu fikrin başarılı bir şekilde anlaşılmış olması birçoğu için sürpriz olmuştu. Ama Malthus'un kuramının, Çürütülemez etkenlerle yanlış olduğu kanıtlandığı zaman buna kibarca itiraz eden sosyologlar ve biyologlar tarafından bunun bir sürpriz olmasının onun kabul edilmeyeceği anlamına gelmediği söylendi. Rahip Malthus 1766-1834 Bugün bile tartışılan kuramına göre alt sınıfların üreme hızı besin maddelerinin artış hızından yüksektir. Alt sınıfların üreyişi denetlenmezse toplumsal sefalet ve bunalım baş gösterir. Dünyada boş zaman ve neşenin pek çok nedeni vardı. Yüksek yaşam kalitesi, muazzam genişlikte eğlence fırsatı, kişisel gelişim, güzellik, yüce gönüllülük ve yüksek değerlere bağlanma arayışı, çocuk doğurma sıklığının ve krizlerin oranının düşmesi, bütün bunlar insanların sığırlar gibi üremesine bir son verdi. Daha da iyisi, çok kısa bir süre içerisinde doğan çocukların ortalamadan çok daha yüksek seviyelerde olduğu dikkatleri çekiyordu. Malthus'un kuramı, Duvara toslamıştı. Ya da bir moloz yığınına atılmıştı. Ve bunu golyat yapmıştı. Golyat, insan zekasının mekanik enerjiyi yok edeceğini, bunun üstesinden geleceğini önceden söylemişti. Şimdi bunun zamanı gelmişti. Pratikte insanların tatminsizliği ortadan kalkmıştı. Yaşlı insanlar çok fazla şikayet ediyorlardı. Ama çalışma yaşını geçtikten sonra toplum tarafından Onurlu bir emekli aylığına bağlandıkları zaman büyük çoğunluğu şikayet etmekten vazgeçti. Yeni rejimin yürürlükte olduğu yaşlılık günlerinde kendilerini çok iyi durumda buldular. Bol zamanları, sınırsız eğlence ve rahatlık imkanları vardı. Ayrıca eski rejim zamanında gençliklerini ağır çalışma şartları altında ve sıkıntıyla harcamışlardı. Genç kuşak değişen düzene çok kolay uyum sağladı. Daha genç olanlarsa zaten başka bir yönetim şekli görmemişlerdi. İnsanoğlunun mutluluğu gittikçe daha çok arttı. Dünya neşeli ve mantıklı bir yer haline geldi. Hatta güce ve yeni rejimin temellerine karşı olan örümcek kafalı yaşlı sosyoloji profesörleri bile hiç şikayet etmediler. Aldıkları ücretler zaman geçtikçe eski günlere oranla daha da arttı. Üstelik eskisi kadar sıkı çalışmaları da gerekmiyordu. Bunların yanı sıra sosyolojiyi yeniden gözden geçirip düzenlemeye uğraşıyorlardı ve bu konuyla ilgili yeni ders kitapları yazıyorlardı. Atavizm olduğu da doğruydu. Eskiden iddia edilen, bireyciliğin, yağlı şiş göbeklerini ve yamyamca ziyafetlerini arzulayan insanlar vardı. Uzun, sivri dişli ve vahşi pençeli yaratıklara arkadaşları olarak dua etmek istiyorlardı. Ama bu insanlara hastalıklı gözüyle bakılıyordu ve hastanelerde tedavi altına alınıyorlardı. Bu çok az miktardaki kalıntıya şifa verilmeye çalışılıyor, akıl hastanelerine kapatılıyorlar ve evlenmeleri yasaklanıyordu. Böylece onların atavist eğilimlerinin kalıtsal olarak torunlarına geçmeleri önlenmiş oluyordu. Bu yılın geçmesiyle Goliath dünyayı yönetmeyi bıraktı. Artık onun yönetmesi gereken hiçbir şey kalmamıştı. Dünya kendi kendini yönetiyordu ve bunu sorunsuz güzellik içinde yapıyordu. 1937 yılında Golyat dünyaya Enırcan'ın uzun süre önce vaat ettiği hediyeyi sundu. Bu küçük dev, dünyanın işini yapabilmesi için binlerce değişik yoldan Golyad tarafından tasarlanmıştı. Bu tasarımların tümü halk içinde düşünülmüştü. İcatlarla uğraşan üniversiteler Enırcan'ı derhal kavramışlar ve yüz binlerce değişik ek yaparak bundan sonuna kadar yararlanmışlardı. Gerçekten de Golyat'ın kendisi de 1938 yılının Mart ayında yazdığı mektubunda bunu itiraf etmişti. İcatlar üzerinde çalışan üniversiteler Enerjan'ın birçok şaşırtıcı özelliğini çözerek Golyat'ı bile şaşkınlığa uğratmışlardı. İki saatlik çalışma günüyle Enerjan'ın kullanım tanıtımının neredeyse hiçbir zaman kesintiye uğramamıştı. Golyat'ın daha önce de söylediği gibi çalışma gerçekten bir oyun haline gelmişti. İnsanoğlunun muazzam büyüklükteki üretim kapasitesi, enerjan ve onun mantık çerçevesi içindeki toplumsal kullanımı sayesinde alçak gönüllü vatandaşlar boş zamanın tadını çıkardılar ve yaşamın nimetlerinden sonuna kadar yararlanma fırsatı yakaladılar. Bu fırsatlar o kadar çoktu ki eski anarşist sistemde en fazla kayrılanlar bunları hayal bile edemezlerdi. Golyat'ı hiç kimse görmemişti. Ve artık tüm insanlar feryat ve yan kurtarıcılarını görmek istediklerini söylemeye başladılar. Dünya, en orcanda yapılan keşiflerin önemini hiçbir şekilde küçümsemiyorsa da herkes Goliath'ın sosyal açıdan olayları değerlendirmedeki ileri görüşlülüğünün çok daha büyük ve önemli olduğuna inanıyordu. O bir üst insandı. Bilimsel bir üst insan. Onu görmek konusundaki merak dayanılmaz bir hale geldi. 1941 yılında Golyat epey tereddüt ettikten sonra nihayet Palgrave adasında ortaya çıktı. 6 Haziran günü San Francisco'ya ulaştı ve emekli olduğunu söyleyip Palgrave adasına çekildiğinden beri ilk kez tüm dünya onun yüzünü görebildi. Ama tüm dünya büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Hayal güçlerinde canlandırdıklarına kıyasla gördükleri bambaşkaydı. Kafalarındaki kahraman figürünün Golyat'la ilgisi yoktu. O bir insandı ya da bir yarı tanrı. Daha doğrusu gezegeni tersine çevirmiş biriydi. Büyük İskender, Sezar, Cengiz Han ve Napolyon'un başardığı işler onun yaptıklarının yanında çocuk oyuncağı kalırdı. San Francisco caddelerinde küçük, yaşlı bir adam yürüyerek geziyordu. 65 yaşındaydı. Kendine çok iyi bakmıştı. Cildi pembe beyaz renkteydi ve saçlarının dökülmüş kısmı yalnızca bir elma büyüklüğündeydi. Miyoptu ve bu yüzden gözlük kullanıyordu. Ama gözlüklerini çıkarttığında tıpkı bir çocuğunki gibi alaycı mavi gözleri ortaya çıkıyordu. Bu gözler dünyaya ılımlı bir şaşkınlıkla doluydular. Aynı zamanda ışıldayan gözleri yüzüne adeta vidalanmış gibiydi. Sanki kocaman bir şakaya gülümsüyormuş gibi dünyayla oyun oynamış ama bütün bunlara rağmen mutluluk ve gülümsemesinden bir şey kaybetmemişti. Bilimsel bir üst insan ve dünya tiranı olmasına rağmen olağanüstü derecede kırılgandı. Tatlıya bayılıyordu. Ayrıca tuzlanmış bademini de çok seviyordu. Her zaman cebinde bir not defteri taşıyordu ve sık sık söylediğine göre doğasındaki kimyager bunu hep ondan istiyordu. Onu şaşkınlığa uğratan en büyük başarısızlığı kedilerdi. Golyad bu evcil hayvanlardan hiç hoşlanmıyordu. Hafızalardan hiç çıkmayan bir olay kardeşlik sarayında yaşanmıştı. Golyad konuşmasını yaparken kapıcının kedisi kürsüye çıkmış ve onun bacaklarına sürtünmüştü. Ani bir korkuyla havaya sıçramış ve baygınlık geçirmişti. Kendini dünyaya açar açmaz kimliği ortaya çıktı. Çok eski dostları onu Percival Stultz olarak hatırlamakta hiç zorluk çekmediler. 1898 yılında doğmuş bir Alman Amerikalıydı. Demir İşleri Sendikası'nda çalışmıştı. Bundan iki yıl sonra da Uluslararası Makinist Kardeşliği Örgütü'nün 369. Şubesinin sekreterliğini yapmıştı. 1901 yılında 25 yaşındayken Kaliforniya Üniversitesi'nde özel bilimsel dersler almıştı. Aynı zamanda daha sonra hayat sigortası olarak bilinen yöntemle kendisini desteklemek için para yardımı istemişti. Ona ait olan öğrenci kayıtları üniversitenin müzesinde saklanmaktadır ve bunlar pek de gıpta edilecek notlar değildir. Derslerine girmiş olan profesörler onu hep dalgın dalgın otururken hatırlamaktadırlar. Hiç kuşkusuz bundan sonra bile tek bir bakışla engin hayal gücünü harekete geçirmiş ve sonra hayallerini gerçekleştirmiş birisidir. Daha sonra açıkladığına göre, kendisine Goliath ismini vermesi ve bir sır örtüsüyle gizlenmesi küçük bir şakadır. Dediğine göre, Goliath ya da buna benzer başka bir isim dünyanın hayal gücüne küçük bir dokunuştur ve dünyayı ters yüz etmiştir. Ama Percival Stultz, favorili ve gözlük takan, 118 poundluk bir ağırlığı tartan biri olarak bademin bile ters Tuzlanmamış bir bademi bile. Ama dünya onun daha önceki yaşamından ve dış görünümünden üzüntü duyduğunu çabucak unuttu. Onu çağın en değerli üstadı olarak tanıdılar, saygı duydular ve güldüğü zaman yüzüne vidalanmış gibi duran sorgulayıcı müyop gözleri yüzünden ve olduğu gibi göründüğü için çok sevdiler. Sade, Arkadaş canlısı merhametli bir insan olduğu için tuzlu bademe bayıldığı ve kedilerden nefret ettiği için onu sevdiler. Bugün Harikalar Şehri Asgard'da piramitlerin ve antik zamanların kanla lekelenmiş canavarsa anıtlarının yanında cüce kaldığı korkunç güzelliğiyle onun için dikilmiş olan bir anıt vardır. Ve bu anıtta hepimizin bildiği gibi bronzdan harflerle kehanet ve gerçek yazılmaktadır. Herkes Neşenin demircisi olacak ve yaşamın örsünde neşeyi çekişleriyle döve döve çınlatacaktır. Asgard, İskandinav mitolojisinde göksel bir kent adıdır. London, bir Ütopya kenti olarak Asgard'ı Demir Ökçe romanında da kullanmıştır. Not Bu olağanüstü eser San Francisco Lowell Lisesi'nde okuyan Harry Beckwith'a aittir. Yazarın çok genç olması yüzünden eser bir miktar yeniden düzenlenmiş. Yayın politikası gereği antik tarihli okuyuculara sıkıntı vermek istenmemiş. Harry Beckwith'in sadece 15 yaşında olması ve sonucu önceden bilinen bir eseri yazması bizleri harekete geçirdi. Bütün bunları anlayışla karşılayacağınızı ümit ediyoruz. Goliath, 2254 yılının liseler arası kompozisyon yarışmasında birinciliği kazandı ve geçen yıl Harry Beckwith, Asgard'da 6 aylık bir yaşam için ayrıcalık kazandı. Tarihi ayrıntıların zenginliği, o zamanın atmosferinin çok canlı anlatımı, kompozisyonun gelişkin tarzı ve özellikle bu kadar genç bir insan tarafından yazılmış olması gerçekten olağanüstüdür.